Beled Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. La aqsim bi hadal baladi ve entahillu bi hadal balad. Hayır. Gerçek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 فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ Fakat o, sark yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi.